İkinci macera. Ne ki bir zaman sonra sıktı bu hayat beni. Her şey sakin, monoton ve kuruydu. Oysa içimde yeni bir deniz yolculuğu utkusu baş göstermişti. Kısa bir süre sonra bu utku öyle bir depreşti ki dindirebilene aşk olsun. Birkaç tüccarla anlaşıp ortak bir gemi kiraladık gene. Adet olduğu üzere karşımıza çıkan adalarda durup mallarımızı sattık. Gene böylesi bir yolculukta masmavi suların içinde yükselen yemyeşil bir ada çekti dikkatimizi. Etrafı o kadar sık yemişli ağaçlarla çevriliydi ki neşe içinde buraya demir attık. Akşama kadar yiyip içip eğlendik. Bir ara ağır bir uyku bastırdı gözlerime, direnemedim, rahat bir köşeye çekilip biraz uzanayım dedim. Uyandığımda bir de ne göreyim? Sabah olmuş, gemi ortalıkta yok. Beni unutup gitmelerine bir anlam veremedim. Şaşkın bir halde birilerini görebilirim umuduyla, deli danalar gibi sağa sola seyirttim. Çok geçmeden yoruldum. Yüksek bir ağacın tepesine çıkıp, ne var ne yok diye etrafı gözledim. Uzaklarda bir yerde bembeyaz bir şey fark edip, ağaçtan indiğim gibi, o yöne koşmaya başladım. Yaklaşınca bunun, kubbemsi bir yapı olduğunu anladım. İçine girecek bir kapı aradım, ama nafile. Üstüne çıkacak basamaklar taradım, fakat beyhude. Eni konu afallamıştım. Bunun ne bir şey olduğunu keşfe çalışırken, birden kararmasın mı gök? Bulut sandıydım ve fakat iyice yakınlaşınca, onun devasa bir kuş olduğunu fark ederek irkildim. Meğer bu kuş, vaktiyle efsanelerini çokça dinleyip büyülendiğim, Anka adlı kuş imiş ve kubbemsi yapı sandığım şey de yumurtasından başka bir şey değilmiş. Neyse, kesif toz kütlesi yayarak indi kuş, kuluçkaya yattı. Yumurtanın dibine gizlendiydim. Yere değen ayakları bir ağaç kadar kalın ve damarlı, pençeleri de bir mızrak gibi büyük ve sivriydi. Kara kara düşünürken beni bu yerden kurtaracak parlak bir fikir buldum birden. Kurtuluş düşüncemi harekete geçirmek için yerden aldığım bir iple kendimi ayaklarına bağladım. Bu devasa kuş eninde sonunda acıkacak ve yemek bulmak için havalanıp başka yerlere uçacaktı ve böylece ben de bu ıssız adadan kurtulmuş olacaktım. Ne vakit havalanacağını hayal ederek uykuya daldığım bir sırada kuş havalanmış meğer. Gözlerimi açtığımda bulutların üstündeydim. O kadar büyük ve ağırdı ki beni fark etmedi bile. Bir zaman sonra alçalıp bilmediğim bir yere indi. Ayakları karaya basar basmaz ipi kesip çaktırmadan kaçarak bir kayalığın arkasına gizlendim hemen. Kuş, dev gibi bir yılanı gagasıyla delik deşik edip pençelerinin arasına alarak tekrar havalandı. Gözden kayboluncaya kadar çıkmadım yerinden. Nihayet derin bir oh çekip kurtulduğuma sevindim. Etrafımı kolaçan etmek için yürümeye başlamıştım ki çok geçmeden... Dört bir yanı sıra dağlarla çevrili bir vadide olduğumu anladım. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşum da haberim yok. En azından adada su ve yiyecek vardı. Bu vadide ise yalçın kayalıklar ve iri taşlardan başka hiçbir şey yoktu. Vadi o kadar derin ve dağlar o derece yüksekti ki buradan çıkmak imkansız gibiydi. Böylesi ağır ve bunaltıcı düşünceler altında o kadar çaresiz kalmıştım ki, Yaşadığım hayal kırıklığının haddi hesabı yoktu. Çıkmadıkçandan ümit kesilmez misali taşlıklar arasında güç bela ilerlemeye başladım. Önüme iki büyük kaya çıktı. İlkini zar zor açtım. Yarıklar içinde parlayan bazısı minik, bazısı iri taşları görünce bunların mücevher olduğunu fark edip taşıyabildiğim kadarını koynuma soktum. İkinci kayayı da zor bela geçince... Anka kuşunun korkusundan yuvalarına saklanmış koskocaman akreplerle uzun yılanlar gördüm. İlk kayada ne kadar çok sevindimse, ikinci kayada bir o kadar korktum. Çünkü yılanlar bir fili yutacak derecede büyük ve de uzun, akrepler bir mandayı devirecek kadar kocaman kıskaç ve kuyruklara sahipti. Karanlık çökmeden oradan uzaklaşmam gerektiğini biliyordum, zira anka kuşu gitmiş, ve yılanlarla akreplerin yemek vaktine yani akşama ramak kalmıştı. Kahellerimi, kah dizlerimi kanatarak taşlıkları geçip nihayet saklanabileceğim bir delik bulabilmiştim. Yılanlarla akrepler girmesin için girişini sıkıca kapayıp yalnız bir göz atımlık boşluk bıraktım. Akşam olup da devasa yaratıklar ortaya çıkınca ne yalan söyleyeyim ödüm koptu. Gece boyunca tıs, çıngırak ve kıskaç seslerinden uyuyamadım. Sabahı zor etmiştim. Güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra devasa yaratıklar yuvalarına geri döndüler. Delikten çıktığım gibi bu vadiden kurtulabileceğim bir yer aramaya başlamıştım ki, gökten düşen koyun, keçi ve sığır leşlerini görünce kafama dank etti birden. Vaktiyle ben bunlara hayal kurgusu efsaneler, deli saçması söylenceler nazarıyla itibar etmezdim ve fakat şimdi inkar ettiklerimi görmenin hayreti içinde baka kaldım. Meğer dilden dile anlatılanlar gerçekmiş. Vadilerinde kıymetli elmaslar barındıran sıra dağların bulunduğunu, hiç kimsenin bu vadilere inemediğini, bu yüzden hile yapıp uçurumun tepesinden aşağı hayvan leşleri attıklarını, yüksek civarlarda yaşayan kartalların, bu leşleri alıp yuvasına taşıdığını, bunu yaparken de kanatlarına ve teleklerine yapışan elmaslardan bazılarını yuvasına düşürdüğünü, hazine avcılarının da bu kartalların peşine düşerek ellerindeki silah ve sopalarla onları korkutup kaçırdıktan sonra yuvaya düşen elmasları topladıklarını gemici olan herkes işitmiştir. Vaktiyle itibar etmediğim bu söylencelerin doğruluğuna bizzat kendi gözlerimle şahit olmanın hayreti öte yandan bu cehennemden nasıl çıkacağımı bulduğum için sevinç içindeydim. Hemen koyunumdaki elmasları çıkarıp sırtımdaki heybeye attım. İpin bir kısmıyla heybenin ağzını kalanıyla leşlerden birini sırtıma bağlayıp beklemeye başladım. Az sonra kartallardan biri leşle birlikte beni de alıp havalanarak yuvasına taşıdı. Meğer tacirler Yuvaları kendi aralarında pay etmişler. Elmaslara sahip olmak için kartalı ürküten tacir karşısında beni görünce afalladı. Durumu izah edince cesaretimi takdir etti. Heybemi çıkarıp yuva sahibine dilediği kadarını alabileceğini söyledim. Gözü gönlü tokadanmış. İçinden küçük bir elmas alıp teşekkür ettikten sonra yuvadaki elmasları toplamaya başladı. Akşam olmadan diğer tacirlerle beraber çıktık yola. Dağın eteklerinde mola verdik. Başımdan geçenleri anlattıkça hayretler içinde kaldılar. Sabahleyin tekrar düştük yola. Akşam üzeri şehre indik, ertesi sabah Basra'ya giden bir gemiye bindim, oradan da Bağdat'a geçtim. Evime vardığımda, vaha biçilmez elmasların yalnızca birkaçını satıp, mahallemdeki yoksul ve de yoksun insanları gözettim. Tekrar istirahata çekildim. Misafirlerinin çıtlarını çıkarmadan hayranlık duyguları içinde kendisini dinlediğini gören Sinbad, hafifçe öksürüp elleriyle sakallarını sıvazladıktan sonra amala dönerek, hani alışmış kudurmuştan beter derler ya, benimkisi de o hesap diye giriş yaparak, üçüncü macerasını anlatmaya başlamış. İçeri sızan gün ışığıyla hikayesini burada kesti Şehrazat ve ne tuhaf tesadüf efendim diye mırıldandı. Hikayesini kastedip biri başlarken sabahı işaret ederek biri bitti dedikten sonra izin istedi. Ertesi gece heyecan uyandıran bir anlatımla kaldığı noktadan devam etti.